Dördüncü hüccet-i imaniye otuzuncu lemanın ikinci nüktesi Vaim şey'in illa 'indena khazainuhu ve illa bi ma'lum Ayetinin bir nüktesi ve bir ismi azam veyahut yahut ismi azamın altı nurundan bir nuru olan adl isminin bir cilvesi birinci nükte gibi Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa göründü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 Belki bir günde her cümerc olurdu. Yani deniz karma karışık şeylerle dolacaktı, taaffüh edecekti; hava gazat muzırra ile zehirlenecekti; zemin ise bir mezbele, bir mezbaha, bir bataklığa dönecekti. Dünya boğulacaktı. İşte cesedi hayvaninin hüceyratından ve kandaki küreyvat hamra ve beyzadan ve zerratın tahavülatından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 o intizam ve mevzuniyetin bir tezahürüdür, bir tercümanıdır. İşte gel, güneş ile muhtelif 12 seyyarenin müvâzenelerine bak. Acaba bu müvazene güneş gibi adl ve kadir olan Zat-ı Zülcelali göstermiyor mu? Ve bilhassa seyyarattan olan gemimiz, yani kürey-i arz bir senede 24 bin senelik bir dairede gezer, seyahat eder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 Ve bilhassa zeminin yüzünde, nebati ve hayvani dört yüz bin taifenin tevelludat ve vefiyatça ve iaşe ve yaşayışça rahimane müvazeneleri Ziya güneşi gösterdiği gibi, bir tek zatı ı adl rahimi gösteriyor. Ve bilhassa o hadsiz milletlerin, hadsiz efradından bir tek ferdin azası, cihazatı, duyguları, o derece hassas bir mizanla birbiriyle münasebettar ve müvazenettedir ki, o tenasüp, o müvazene, bedahet derecesinde bir sani-i adl hakimi gösteriyor. Ve bilhassa her ferd-i hayvaninin bedenindeki hüceyrâtın ve kan mecralarının ve kandaki küreyvatın ve o küreyvattaki zerrelerin o derece ince ve hassas ve harika müvazeneleri var, bilbedaha ispat eder ki,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 manen onların nefretlerine ve hiddetlerine mazhar oluyorsun. Neye dayanıyorsun ki, umum mevcudatı zulmünle, mizansızlığınla, israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun? Evet, ismi hakimin cilve-i azamından olan hikmeti i âme-i ve israfsızlık üzerinde hareket ediyor. İktisadı emrediyor ve ismi adlin cilve azamından gelen kainattaki adalet-i umum eşyanın muvazenelerini idare ediyor ve beşere de adaleti emrediyor. Sûre-i Rahman'da وَالْسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْم۪يزَانِ أَلَّا تَضْغَوْفِ الْم۪يزَانِ وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْصِرُ الْم۪يزَانِ Ayetindeki dört mertebe,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 Nimetleriyle süslendiren bir saltanatı uluhiyet böyle hem umum kemalatını hem bütün mahlukatını hiçe indiren ve inkar ettiren haşirsizliğe müsaade eder mi? Haşa! Böyle bir cemal-i mutlak, böyle bir kubh-u mutlakabil bedâhe müsaade etmez. Evet, ahireti inkar etmek isteyen adam evvelce bütün dünyayı bütün hakikatıyla inkar etmeli yoksa